Tevabun Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, O'nu yüceltir. Otorite yalnızca O'na aittir. Hamd de yalnızca O'nadır. O her şeye gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnızca onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah kalplerin özünü bilendir. Daha önce kafir olanların haberi size ulaşmamış mıydı? İşte onlar yaptıklarının cezasını dünyada tatmışlardı. Onlar için mahşerde de elem verici bir azap vardır. O azabın sebebi onlara elçilerin apaçık deliller getirmeleri. Fakat onların... Bir insan mı bizi doğru yola ulaştıracakmış demeleriydi. İnkar etmiş ve yüz çevirmişlerdi. Allah da zengin yani ihtiyaçsız olduğunu göstermişti. Allah zengindir, övgüye layık olandır. Kafir olanlar asla ve asla diriltilmeyeceklerini sanmışlardı. De ki, hayır Rabbime yemin olsun şüphesiz ki diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka bildirilecektir. Bu, Allah'a kolaydır. O yüzden Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz o nura yani Kur'an'a inanıp güvenin. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Toplanma gününde sizi toplayacağı gün işte o tehabun, yani karşılıklı aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve iyi işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örtecektir. Onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü varış yeridir orası. Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimseye hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğru yola ulaştırır. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Elçiye de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen görev sadece apaçık tebliğdir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının, dikkatli olun. Eğer affeder... Hoş görür ve suçlarını bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlıcıdır, çok merhametlidir. Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Büyük ödül ise yalnızca Allah'ın katındadır. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takvalı olun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için infak edin, verin, dağıtın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtulanların ta kendileridir. Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükre çok karşılık verendir, hoşgörülüdür. Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir, güçlüdür, doğru hüküm verendir.